Ona en son bineceğiz. Necip Fazıl'a sormuşlar. Üstad, özel arabanız yok mu? Üstad anında mütefekkirane bir cevap vermiş. Var ama ona en son bineceğiz. Eksik kalan günler. Aksakallı bir bilge kişiye, bir dost ziyaretinde selam ve hal hatırdan sonra... Neler yapıyorsunuz diye sorulduğunda şu cevabı vermiş. Eksik kalan günlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz efendim. Neden imtihan ediyorsunuz? Öğretmen öğrencilerin aklını karıştırmak için çocuklar demiş. Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde neden bizi dünyaya göndermiş? Çocuklardan biri soruya karşılık vermiş. Öğretmenim demiş şüphesiz ki siz bizim sınıf geçmemizi istiyorsunuz. O halde neden hepimize geçerli not vermeyip imtihan ediyorsunuz? Eski devirlerde bir gece yarısı. Gece bekçileri bir genci elinde büyük bir kama olduğu halde yakalamışlar. Gece bekçileri sen kimsin diye sormuşlar. Genç, talebeyim diye cevap vermiş. Bu kamayı niçin yanında taşıyorsun diye sormuşlar. Genç, kitaplardaki yanlışları kazımak için diye cevap verince bekçiler. Hiç bununla yanlışlar kazınır mı dediklerinde genç. Bazen öyle yanlışlar oluyor ki... Bu bile az geliyor diye cevap vermiş.